Havbu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men ala nehjihi ve men ittabahu biihsan le yevmiddin. Amma ba'd. Allah'ın fazla keremiyle bu hafta Kıyamet Suresi'ne kadar vardık. Kıyamet Suresi'ni inşallah bu hafta yerde edeceğiz. Geçen hafta Müddessir Suresi bitmişti. Şimdi kıyamet suresinden devam edeceğiz. Kıyamet suresi Mekke'de nazil olmuş kısa surelerden bir tanesidir. Ve toplam 40 ayettir. Kısa bir suredir. Hani 40 ayet deyince biraz çok gibi görülebilir. Ayetler kısa kısadır. Kısa surelerden bir tanesidir. Kıyamet zaten malum bir şey. Herkesin bildiği bir şey. Allah subhanahu wa ta'ala surenin ilk giriş ayetinde şöyle söylüyor. La uksimu bi yevmun kıyâme. Kıyamet gününe yemin olsun ki, bu konu daha önce de geçmişti. Allah mahlukatın üzerine yemin eder ama biz yemin edemeyiz. Ee, bizi, bizi, bizim için yasaklanmış bir şeydir. Aslen küçük şirktir Allah'tan başka mahlukatın üzerine yemin etmek. Mesela anam babamın üzerine yemin ederim ki, çoluk çocuğumun üstüne yemin ederim ki, özellikle Türk toplumunda yaygın olan yemin çeşitleri. Bunlar küçük şirktir. Kesinlikle İslam tarafından yasaklanmıştır. Genel olarak şirk adını verilmiştir. Hatta eğer bu mahlukat üzerine yapılan yemin tazim yönünden olursa o zaman büyük küfürdür. Sahibini dinden çıkartır, ebedi cehennemlik kılar. E, tıpkı işte Mekkeli müşriklerin latın uzlarının üzerine yemin ettikleri gibi. Tıpkı bugün bir takım insanların şey, Allah'ın adı e, haricinde. Böyle kendilerince kutsal saydıkları bir şeylerin üzerine yemin etmeleri gibi, bu büyük küfürdür. Ama Allah سبحانه تعالى mahlukat üzerine yemin eder. bu ve zeytun gibi incire ve zeytin'e yemin olsun ki. Allah da burada kıyamet gününe yemin ediyor. O kıyamet gününün ne olduğu da herkes tarafından malumdur ki kulların hesaba çekileceği gündür. Wala uksimu bin nefsil Gene Allah yemin ediyor, yemin'e devam ediyor, kendini kınayan nefse yemin ederim ki. Şimdi bu ayetin tefsirinde ulema demişler ki kendini kınayan nefsil levvame kimdir? Le, Arapça levme kınamak demek levvame çokça kınamak demek. Yani kınamanın mübalalı hali, aşırı hali. Nefsil levvame çok çok çok kınayan nefis. Alimler demişler ki birinci tefsirinde bu kafirin nefsidir ki kıyamet günü de dünyada da kendi nefsini kınayacaktır. Bir grup ulema demişler ki kafir nefislerle beraber günahkar nefisler de bunun içerisindedir demişler. Ee, ama doğru olan görüş bu nefsil i levvame olan kısmın yani kendini kınayan nefsin hem kafirleri hem e, facirleri içermesidir. Çünkü isyankarlar ister isyanı şirk noktasında olsun ister fısık noktasında haram noktasında olsun kıyamet günü alemlerin Rabbi <gülüyor> Teala' yaptıklarından dolayı ne yapacaklar? Hesap verecekler ve pişman olacaklar. Bu yüzden nefislerini kınayacaklar. Nitekim dünyada iken insanlar açık masiyet ve haram olduğunu bildikleri şeyleri işledikleri takdirde nefislerini kınarlar. Mesela zina gibi. Bir rivayette diyor ki zinanın başı tatlıdır sonu pişmanlıktır. Yani insana şeytan zina etmeden önce çok tatlı gösterir, çok güzel bir şeymiş gibi gösterir süsler. Ama zina yapıldıktan sonra insanın bir pişmanlık kaplar. Bu işte fıtrattır, nefistir. Onu kınar yaptığından dolayı. Dolayısıyla demişler ki alimler Allah'ın kınadığı nefis hem fasık olarak bunu işleyen hem de kafir olarak bunu işleyen bütün nefislerdir demiş. Allah subhanahu wa en doğrusunu irade ettiği manayı en iyi bilendir. اَيَحْسَبُ insanu اَلَّا النَّجْمَعِ اِذَامَهِ İnsan şunu mu hesap etti ki biz onun kemiklerini bir araya getiremeyeceğiz. Nitekim Mekkeli müşriklerden Allah'a iman etmekle beraber din gününe iman etmekle beraber e, ahiret gününü yalanlayan kafir ve müşrikler de vardı. Yani müşrikler tek sınıf değiller. Bugün kafirlerin tek sınıf olmadığı gibi. Yani nitekim Yahudi ve Hristiyanlar iki tane ayrı kafir tayfedir. Bakın iman bir safta, küfür bir safta değil. Küfrün elli tane çeşidi var. O dönemki müşrikler arasında da Allah'ın Rabbliğine iman eden müşrikler var olması gibi Allah'ın e, ahiret günü insanlar dirilteceğine inanmayan kafirler de vardı. Tıpkı bu toplumda olmadığı gibi. İşte e, basında meşhur olan birkaç isim var. Özellikle dizilerin senariste olan bir kadın var. Yakın zamanda öldü bu şeytan. Bu şeytan öldüğü zaman e, cesedinin yakılmasını istedi. Niye şeytan diyorum? Çünkü dizileri şeytanlar ediyor onlara. Milletin dinini, ahlakını, her şeyini ifsad etmek adına paralarını ve fikirlerini bu noktada çok güzel harcıyorlar. Bakın özellikle son iki yıldır Türkiye'de televizyonlarda yayınlanan, dizilerde işlenen ilişkiler hep aile içi ilişkilerdir. Yani enses dedikleri aile içi yasak ilişkilerdir. İşte dayı yeğene aşık oluyor, yok öteki yenge aşık oluyor. Geçen bir hafta içerisinde iki tane haber okudu. Bir tane dayı yeğenle kaçmış, bir tanesinin de erkek kardeşi karısıyla yatmış diye cinnet geçirmiş. Her birinin kafasına sıkmış, çocuklarında da kafasına sıkmış. Dokuz tane ölü var. Yani insanlar diyorlar niye böyle oluyor? Oysa ki böyle olmasının sebebi bilinç altına gece gündüz sabah akşam işlenen bu pis duygular üstü kapalı şeylerle işleniyor. Tabii kim yazıyor? Belli başlı iki üç tane şeytan var dizilerin senaryosunu yazan. O iblisler, şeytanların büyük yani e, liderlerinden onlar. Onlara şeytan vahiy ediyor, onlar da yazıyorlar. Ondan sonra millet de böyle şerrin, fesadın, pisliğin içerisine düşüyor. Amerika'da bir deney yapıyorlar. Deneyde bir odaya bir grup adamı alıyorlar. CIA bu deneyi yapıyor. Adamları önce şöyle alıyorlar. Biz sizi denek olarak alıyoruz. Üzerinizde bazı deneyler yapacağız. Anket doldurduracağız sadece. Şu kadar da para vereceğiz anket doldurduğum için. Tamam diyorlar falan. Bunlar anket doldururken odanın kapıyı kilitliyorlar. Oda özel hazırlanmış bir oda. Bunları psikologlar dışarıdan izliyorlar. Bunlar önce kimse kapıyı açmıyor, ses gelmiyor falan. Acaba kaçırıldık mı? Ne oldu? Acaba öldürecekler mi bizi? İşte çete mi bunlar? Kim yaptı diye düşünmeye başlıyorlar. O sırada içeri ses veriyorlar. Verdikleri seste de Arapça konuşmalar geçiyor. <gülüyor> Diyorlar El Kaide'li teröristler bizi kaçırdı. Halbuki yani deneyi yapan CIA, bunlar bir odaya tıkamış. Bunlar üzerine psikolojinin yani toplumu yönlendirmenin, bilinçaltı ile yönlendirmenin keyfiyeti hakkında bir araştırma yapıyorlar. Ondan sonra Ruslardan bir konuşma dinletiyorlar. Yok diyor komünistler kaçırmış. Yani elli tane dış etkenle bilinç altlarına bazı duygular yerleştiriyorlar. Onun doğrultusunda düşünmeye başlıyor bunlar. Hani dizilerde bu tarz e, e, ilişkiler işleniyor derken bunlar bilinçsiz yapılan şeyler değil. Ya biri diyebilir ki paranoyak bu adam ne alakası var. Biri çıkıyor dizi yazıyor bir aile işte. Hani öyle tevafuk gelmiş öyle bir tevafuk yok hatta bir söz vardır teva, yani rastlantı diye bir şey yoktur derler bazıları mesela insanlar birbirlerine böyle bir söz naklederler ben bu söze inanıyorum hiçbir şey rastlantı değildir yani her şey planlanmış bir şeyin neticesidir aslında dolayısıyla onlar e, dizilerde e, iki yıldır bu gibi şeyler işledikleri için toplumda böyle pis ahlaksızca fuhşiyatın her çeşidi yayılmış ve acı tarafı artık normal geliyor yani pis tarafı burası. Netice itibariyle e, bu gibi pisliklerin başı olan iblisler ölü, ölümden sonra dirilmeyi inkar ediyorlar. Çok günahkar oldukları için ve nitekim o kadın cesedinin yakılıp kül yapılıp denize saçılmasını istemişti. En son bir tanesi daha çıktı. Bu CNN Türk'te, Haber Türk'te bir program vardı. Yaşlı bir kadın. Hesapta Türkiye'nin aydın kadınlarından bir tanesi. Ben diyor Allah'ın varlığına inanmıyorum. İnanmak zorunda da değilim. Sadece öleceğim. Ruhum başka bir bedene girecek. Reenkarnasyon denen bir şeye inanıyorlar. İşte ruh çıkıyor başka bir bedene giriyor. Ama tabi bunların garip de bir tezatlıkları var. Hepsi geçmiş yaşantılarında krallar ya da padişahlar. Hiçbiri demiyor ben inektim diye. Çünkü reenkarnasyona göre... Yani ruhunuz ineğin bedenine de girebilir. Ama hiçbiri kabullenmiyor bunu. Sen öküzsün dediğinde kabullenmiyorlar. Halbuki ruhun oradan geldi öyle değil mi? Netice itibariyle günahkar, çok fazla fıska düşkün olan insanlar ahireti yalanlamak noktasında ilk başta gelen insanlardır. O dönemki müşrik kavimin içerisinde de günaha en düşkün olan insanlar bu ahiretteki dirilme inkar ettikleri için Allah onları reddi olarak diyor ki اَيَحْزَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا النَّجْمَ عِظَامَةً İnsan zannetti mi ki biz onun kemiklerini bir araya getiremeyiz. Bele, Arapça bele öncesinin nefiy eder, iptal eder. Tam zıttı bir manayı ortaya koyan bir kelimedir Arapçada. Bele, kadirine biz buna kadiriz. Ala Parmaklarını tekrardan yapmaya da kadiriz, onu diriltmeye de kadiriz. Allah subhanahu wa ta'ala özellikle parmakları burada zikretmesinin ki İnsanın kemiklerinin bir araya geldiğinin adı nedir? Bedendir. Öyle değil mi? Dışında deri var, et var. Bu beden zaten diritmenin içerisinde zikredilen bir şey. Neden? Özellikle o genel olan bir diriltmenin içerisinde özel bir şey zikredilir. Bu Araplarda bir anlatım uslu budur. Siz genel bir şey zikrettikten sonra insanlar güzeldir, ahlaklıları daha güzeldir derseniz insanların genel ifadesinin içerisinde ahlaklılara vurgu yapmış olursunuz. Allah subhanahu teala peki neden parmaklara işaret etti diye alimler sormuşlar. Özellikle son dönemde işte tıbbın, teknolojinin gelişmesiyle bazı bilgilere ulaşan insanlar tabi bu konuda daha öndeler. Ee, onlar biliyorsunuz herkesin bildiği bir şey parmak izleri her insanda ayrı. Hiçbiri birbirine karışmıyor. Yani Allah diyor ki biz öyle bir kemikler yok olduktan sonra tekrar onları diriltmeye kadiriz ki o parmak izleri var ya hiçbiri birbirine benzemez. Hatta onları bile birbirine karıştırmayız diriltirken. Yani dünyadayken bu şekildeyken ahirette başka birinin şekliyle aynı şekilde parmaklar dirilmez. O yüzden parmak izi alıyor polisler, devletler. Niye? Hiç kimsenin parmak izi bir başka insanınkiyle aynı değil. Yaratılan hiçbir insanınki aynı değil. Ya aklın alacağı bir şey değil. Mümkünatı olan bir şey değil insan aklına göre. Ama Allah dileyince oluyor. O yüzden... Cenneti, cehennemi, melekleri, ahirete dair bazı olayları akıllı ölçmeye çalışan ahmak insanlar topluluğu var ya. Onların bunu da inkar etmesi lazım. Ama maalesef bunu kabul ediyorlar, onu inkar ediyorlar. Bu da onların başka bir tutarsızlığıdır. Bel insan ölü yefcura emâme. Diyor ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fucurla sürdürmek ister. Yani bunun tefsiri manası noktasında ulema şöyle söylemişler. İnsan hep şu temenniyle kendini kandırır. Kıyamet günü gelmeden önce tövbe eder. Ya kişinin kıyameti nedir? Ölmesidir. Yani kişi için bu ölüm mertebesidir. Yani hep kişi der ki ölmeden bir gün tövbe ederim. Ölmeden bir gün dönerim. Ölmeden bir gün Rabbime gidecek bir yol tuttururum. Ama bu insanın kuruntusundan başka bir şey değildir. Çünkü olur ki sokakta yürüyorken kafasına bir saksı düşer ölür. O yaptığı emeklilik hesapları falan tutmaz. Genelde hep, ya bu düşünceye sahip olmalı da gene televizyon pisli ya. İşte adam reklam yapıyor sigorta şirketi emeklilik işte kendince. Zaten haram bir şey de sigortada. Kendince sigortayı anlatacak. Emekli olacaksın tatile gideceksin. Deniz kenarında işte Şezlong'da oturan bir yaşlı. Elinde işte bir tane portakal suyu falan emekliliğin tadını çıkartın. Hani hep şu mantık var. Şimdi çalış yani boş vaktin olduğunda böyle şeylere harcarsın. İnsanlara göre de din e, sosyal bir aktivite olduğu için halı saha maçı gibi hafta sonu sinemaya gitmek gibi hafta sonu benzer şeyler yapmak gibi. O yüzden insanlar hep emekli olduktan sonra din hesaplarında var. Bunlar hep beyinlere işlenen bilinçaltına işlenen pis ince noktalar. İnsanlar da hep bu mantıkla düşünüyorlar. Dışına da çıkamıyor. Hani insan çok akıllıym diye geçiniyor ya. İnsan öyle bir varlık ki bir sürahi suya benzer. O sürahi neyle dolu, dola, dolarsa ancak onu tefekkür edebilir insan. Başkasını tefekkür edemez. O yüzden çok akıllı saymasın kimse. Bu akıl değildir yani. Bu herkesin yapabileceği bir şeydir. Çocuğa bile gösteriyorsun böyle yürünür. Çocuk artık göre göre yapmaya başlıyor. O akıldan değil taklitten kaynaklanır yani. Akıl başka bir şeydir. Diyor ki ayetin devamında yesel o yani yavmılı kıyamet. Birbirlerine de sorarlar. Hani uzun temenniler var ya onları aldatan. İşte bir gün tövbe edeceğiz, bir gün inşallah düzeleceğiz, ıslah olacağız. Ölüm gelmeden yani kendi kıyametimiz gelmeden önce terbiye olacağız. Allah Subhanahu wa Taala diyor ki buna dayanarak sorarlar. Ne zamandır o kıyamet günü? Fa i de basar. Göz kamaşıp kaydığı zaman C kıyametin alametleri anlatılıyor. Göz kamaşıp kaydığı zaman. وَخَسَفَ الْقَمَرِ Ay da karardığı zaman. Bakın ay tutulmasıyla güneş tutulması ayın ve güneşin birbirinin önüne geçip birbirinin ışığını ayın güneşin önüne geçip güneşin ışınlarını tutmasıdır. Kararmasıdır yani. Ki gündüz vakti bir anda her yer kapkaranlık olur. Öyle değil mi? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde Güneş tutulduğu anda, ay tutulduğu anda namaz kılmak var. Ta namazı ne zamana kadar devam ettirir? Güneş veya ay açılana kadar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Mekkeli müşriklere hac ibadetini öğretmiş. Onlar da buna bakaraktan kabeyi tavaf etmek, şeytan taşlamak, bugün insanların yaptığı gibi, işte e, safa ile merve arasında gidip gelmek gibi şiarları öğretmiş. Ama ilmin kalkması, zamanın geçmesi, cehaletin yayılması sebebiyle insanlar Kabe'yi çıplak tavaf etmeye başlamışlar. Bunu da kendilerince iyi niyetle yapmışlar. Niye? bugüne elbiselerle günah işliyoruz. Bunlarla Allah'ın huzuruna çıkamayız. Tavaf ibadettir. O yüzden temiz bedenlerimizle yapalım demişler kendilerince. Aynı müşrik kavim, müşrikler bitmediler. Yine içinde yaşadığımız insanlar güneş ve ay tutulduğunda ellerine tencere, tabak alıyorlar birbirlerine vuruyorlar. Bir de o müşriklerle alay ediyorlar. Onlar geri zekalıymış helvadan put yapıyorlarmış, acıkınca yiyorlarmış. Ya farkı iki resim arasındaki fark ne yani? İki resim arasında hiçbir fark yok. O yedi fark gazetelerde. Yok yani. Aynı şey. Biraz keyfiyeti, şekli farklı ama aynı cehalet, aynı ilimsizlik ve peygamberlerin bıraktığı ibadet mirasını tahrif etmenin aynısı. Dolayısıyla bugün de Müslümanların, özellikle sünnetin yok olduğu dönemde, güneş ve ay tutulduğu zaman, ay ve güneş açılana kadar namazdan ayrılmaması lazım. Bunun için bunları Müslümanların çok ciddi gündemi takip etmesi lazım. Haber bültenlerini bu manada takip etmesi lazım ki, Bunların daha önceden matematiksel hesaplarıdır, gözlemleridir belirleniyor. Diyorlar ki yarın saat şu saat vakitte 15 dakika güneş tutulması olacak. O zaman Müslümanlar işi gücü bırakacak, 15 dakika namaz kılacaklar, Allah'ı zikredecekler. Çünkü kıyametin alameti bunlar, bunlar Allah'ın gazabının alametleridir. Ve nitekim de dikkat edilirse, e, tarihsel bilgiler, işte jeolojik bilgiler, yeryüzünde var olan fırtına, deprem, kasırgat, tusunami, adına ne diyorsa doğal e, afet dedikleri, hepsi güneş ve ay tutulmasının hemen kısa bir e, takip eden mütakip süre içerisinde gerçekleşir. Çünkü onlar Allah'ın gazabın işaretleridir. Dolayısıyla o gazabın zikirle, Allah korkusuyla giderilmesi gerekir ki ta ki Allah o gazabı bizden gidersin, bize afiyet versin. Ve kıyamet de Allah dedi ya Subhanahu wa Taala sordular ne zaman güneş ve vakasafal kamar e, ay karardığı zaman vacime e aşşem vel kamat güneşle ay bir araya geldiği zaman onlar ardarda arda girerler işte tutulma dedi, denen olay budur zaten güneşle ayin ardarda gelmesidir yani kıyamet bu zaman kopar o yüzden kıyamet her güneş tutulmasında korkun ki belki kıyamet kopabilir Allah bunu bile bilen yani. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, kendinden sonra hasıl olacak olayları bilmiyor muydu? Biliyordu. Bunu bilmesine rağmen kendi döneminde her güneş ve ay tutulduğu zaman sahabesiyle beraber namaza durmuşlar. Allah'ı zikretmişler. Ya belki kıyamet çok uzun bir vakit sonra, belki yakın bir vakit sonra bilmiyoruz. Ama biz sanki her güneş ve ay tutulmasında kıyamet kopacakmış gibi namaza durmak zorundayız. Bütün Müslümanlar olar. Cemaatle yap, yapmamız esastır ama cemaatle yapamıyoruz iş yerindeyiz Vakti, vakit ayırabiliyoruz kenara çıkabiliyoruz tek başımıza bari kılalım. çünkü bu Allah spanatalının azabıdır. Yakut işte güneş vay bir araya geldikten sonra Yakoulul insanu yama idin o gün insan sorar kaçış nereye kaçış yok bu ayetin tefsirinde ve başka ayetlerde izah edilir. Yerler ve gökler parçalanacaklar. Her tarafa parçalar saçılacak. İşte o vakit insan kaçış arayacak. Nereye gitse uçurum görecek. Kaçacak hiçbir yer yok. Çünkü dünyadayken en ufak bir musibette, yani şimdi şey filmleri yapıyorlar, kıyamet senaryoları, yok mayaların takvimi 2012'de bitiyormuş falan. Halbuki mayaların da iki tane takvim var. Bir tanesi 2012'den sonra devam ediyor. Yani kendilerince film yapıp para kazanacaklar ya milleti de korkuya boğacaklar ya 2012 filmleri yapıyorlar hep Yahudi mantığı kaçış var gemi yapıyorlar ama bir şekilde kurtuluyorlar yani, yani bütün yer yüzü altında kalıyor bunlar yine kurtuluyorlar işte dünya yok oluyor bunlar gemiye binip uzaya çıkıyorlar ayda yaşıyorlar yani hep bir kaçış mantığı bu insanın psikolojisinde bilinç altında var olan bir şey dolayısıyla eee Müslüman da bu ayeti okuduğunda görecek ki aynı psikolojiyle insan kıyamet koptuğu zaman bak kıyametin ne olduğunu bilmesine rağmen kaçış arayacak. Bu olmazsa olmaz bir fıtrat yani. Kelle la Allah diyor ki hiçbir sığınacak yer yok. Sığınak yok. Rabbi rabbike yevme izinil mustaqar O gün varılacak yer Rabbinin katıdır. Artık iş olmuş bitmiş, herkes Rabbinin huzuruna getirilmiş. Yunet be ul insanu yama izin bir mekkatme ve akrar. O gün insana haber verilir. Bir mekkatme ve akrar. Takdim ettikleri ve takdim etmedikleri. Yani kastı emr emrolunduğu ve yaptığı şeyler. Ki bunun içerisinde Allah'ın emrettiği şeriata mutabık işler de olabilir, Allah'ın yasakladığı işler de olabilir. Yaptıkları da takdim ettiğidir ve akrar. Yapması gerekip de yapmadığı veya yapmaması gerekip yaptığı şeyleri de içerisine alır. Hepsi insana haber verilecek. Ve kef suresinde söylediği gibi مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا <احصَاهَا> Bu ne biçim bir kitap? Küçük büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini saymış, dökmüş. Bu, bu ifade neyin göstergesi? İnsan dünyada küçük gördüğü şeyler var ya, ya diyor kıyamet günü önüme çıkmaz. Allah hepsini dökmüş önüne. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette de onu e, ona işaret ederekten diyor ki önden ne takdim ettiyse veya ne bıraktıysa arkasında hepsi önüne takdim et ya işte bir haram ya nasıl olsa haram Allah affeder ya biz böyle bakıyoruz olaya yani illa bize küfür veya iman diyecekler adam soruyor bu küfür mü yok ya küfür değil de haram arkadaş yani haram bu kadar basit bir şey mi sizin için yani, yani haram deyince helal mi anlıyoruz yani Maalesef öyle anlıyor insanlar. Ya nasıl olsa harammış, küfür değil ya. ya. Haram insanı helak eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye dedi ki odun toplayın getirin, çalı çırpı toplayın. Onların her biri çalı çırpı topladı getirdiler. Yani Peygamber emretmiş onlara aleyhissalatü vesselam. Onlar da itaat edip topluyor. Kimse sormuyor niye, niçin. Getirip koyuyorlar. İşte diyor büyük küçük günahlar böyledir diyor. Ortaya bir daha çıkmış. Küçük toplanan odunlardan sopalardan bir daha çıkmış ortaya. İşte diyor bak bu küçük günahlardır. Büyüklerini topla odunları. Kocaman bir yangın şehir yanar yani. Dolayısıyla insan da onda yanar. Büyük günahlara insanın bu şekilde bakması gerekir. Belir insan wa ala nefsihı basira. Bilakis insan nefsini bilendir, gözetleyendir diyor Allah subhanahu wa Yani herkes yarına ne sunduğunu çok iyi bilir. Bak bu ayetin önceki ayetin ardına gelmesi tevafuk değil. Allah boş konuşmaz aşağı. Allah hikmetle konuşur. Allah diyor ki o gün herkes önden ve arkadan ne takdim ettiyse onu görecek, ona haber verilecek. Niye? Ardından gelen ayette ne diyor? Belil o ala nefsî basira. Böyle ama... İnsan bunu bilir. Yani biz ona sunar, sunarken aa böyle miymiş demeyecek insan. Zaten dünyadayken yaptığını biliyor. Zaten ne kadar salih amel Allah'a sunduğunu biliyor. Öyle mi? Ya Bir tanesi ben duyuyorum, o konuşuyorlar arabada. <gülüyor> diyor ki ya biz bu kadar amelle diyor, cehennemden başka yere gidemeyiz diyor. Nasıl, nasıl olsa yanacağız diyor. Bir arkada konuşuyorlar. Niye? Bilmiyor mu kendi neler yapmış? Yani ümidi kesmesi zaten o kafir de hani Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek küfürdür ama o zaten o baptan kafir değil. Başka baplardan, başka bölümlerden kafir de. Ama bu adam yarına ne sunduğunu çok iyi biliyor. Nitekim biz daha önceki ayetleri tefsir ederken orada kıyamet günü amel defterini sağından alan ne diyordu? Alın kitabımı okuyun. Ben çünkü neyle karşılaşacağımı biliyordum. Buna göre hazırlığımı yaptım demişti. İşte bu ayetle o ayeti cem ettiğiniz zaman bu mezhep ortaya çıkar ki insan yarın kıyamet gününde kazanacağını az çok bilir. Bellidir nereye gitti. O yüzden <gülüyor> hesaba çekilmeden önce nefislerinize hesaba çekin. Eğer kim dünya, tabi şöyle bir üçkağıtçı hakim olursa o hep kendini cennete koyar. Yani yaptıklarını hep böyle iyiliklerini çok gören kötülüklerini de az gören bir münafıksa, o hep kendini cennetin ortasına koyar. Ama adil bir insan, hesaba çektiği zaman nefsini, her yaptığı küçük büyük hareketi mizana koyduğu zaman, her zaman kendini suçlu çıkartır. Çünkü biz biliyoruz ki kimse ameliyle cennete giremez. Allah rahmet etmediği müddet. O yüzden her nefsimizi muhasebe edip hesaba çektiğimizde, hep eksi göreceğiz. O eksi de bizi hayra teşvik etmesi lazım. وَلَوْ alqa مَعَذ۪يرًا insanın kendi mazeretlerini ortaya koyacak diyor. Atacak hepsini. Yani. İnsan çok mazeretçi bir varlık. Yani hiçbir ayıp işlemeye dursun. Bu ayıp büyük bir ayıp olsun, küçük bir ayıp olsun. Hiç fark etmez. Hemen ayıba bir mazeret uydurur. İnsanın yapısı budur. Yani. Ayıba hemen mazeret bulur. Mazereti çoktur, hiç bitmez. Ve kıyamet günde de mazeret getirecek. وَلَوْ alqa مَعَذ۪يرًا mazharetlerini önümüze atacak. La <gülüyor> tuharrik bihi lisanaka li ta'cel bi. Sen sakın sakın dilini acele edip de oynatma, hareket ettirme. Burada bir sonraki ayeti de okuyayım da inna aleynâ cem'ahu ve kur'ânah. Onun bir araya getirmek ve okumak bize aittir. Bu ayetin hani bu şekilde ifade edilmesinin sebebi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a Cibril vahyi getirdiği zaman Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmamak ve ezberlemek için o okurken o da okumaya başlıyordu kendince. Hani ta ki unutmayayım ezberimde kalsın. Allah diyor ki sen acele etme, dilini oynatma. Biz zaten senin kalbine koyacağız. Biz senin kalbine koyacağız bunu. Cem etmek ve okumak bizim işimiz. Ve ilim kalbe girer. İlim kalbe girer. Bugünkülerin diline girdiği için ilim fayda vermiyor insanlara. Bizlerin ilmi... Kalplere değil dillere girmiş sadece. İmam Şafir rahimehullah diyor ki şakaftu ilal vakiyatul hevdi. Hocam vakiyet tabiinin büyüdür o da. Kötü ezberimden diyor şey yaptım. Kötü hafızamdan şikayette bulundum. Dedim ki hafızamda bir şey kalmıyor unutuyorum. Erşedeni ile atar O beni günahları terk etmeye irşad etti. Fakal dedi ki اِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ نُورُ اللّٰهِ لَا يُحْدَى asi. Şüphesiz ilim nurdur. Allah'ın nuru da asilere nasip olmaz. İlim o yüzden kalbe girer. Allah koyar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın aleyhissalatu vesselam diyor ki emanet kişi gece yatağa yattığında kalbinde olacak Allah bir gecede çekip alacak onu kalbinden. Emanet dediği din. Bir gecede din kalbinden çekilip alınacak. İlm eğer kalbe inmezse, kalbe nakş olmazsa ve insan o ilme sahip çıkmazsa, bugün piyasada gördüğümüz çok ilim ehli diye tanınan, alim diye tanınan insanlar var ya şeytanlaşmışlar. Şimdi şirkin davetçileri olmuşlar aynı insanlar. Bunlardan Allah emaneti çekmiş almış. Allah bugün size verdiyse subhane ve teala zannetmeyin ki 404 ile size yapıştı geri almaz. Eğer hakkını getirmezsek yerine Allah bizden de çekip alır. فَاِذَا قَرَعْنَاهُ bir قُرْعَانَهُ Biz okuduğumuz zaman sen sadece okunana tabi ol. Kur'an'a okunana sadece tabi ol. ثُمَّ ne عَلَيْنَا beyane. Onun beyanı ise bize aittir. Bakın burada çok ince bir anlayış var. O da şu. Kur'an nedir? Bir metindir. Yani yazılı metin nedir? Yazılı bir şeydir. Ben şimdi bir kağıt yazarım. Buradaki bu abiye verdim. Herkes bu yazıyı yorumlasın. Ben neyi irade ettim derim. Burada varsa 100 kişi 100 tane mana çıkar benim yazdığımda. Kur'an da sünnet de iki tane metindir. Kur'an da sünnet de iki tane metindir. Bu iki metni Telaffuz eden, Kur'an'ı telaffuz eden Allah subhanehu ve teâlâdır. de peygamber diliyle telaffuz edilmiştir. Bunlarda irade edilen mananın ne olduğunu Allah beyan eder. Diyor ki biz Kur'an okurken sen tabi ol, onu beyan etmek bizim işimiz. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de, metinde namazı emretmiş, beyanını da biz yapacağız diyor. Yani kaç rekat olacak, hangisi bozar, hangisi bozmaz, abdest nasıl olacak, şartları ne olacak keyfiyeti nasıl olacak? Bundan neyle bildirilmiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle. O da sünnet-i Sünnet olmadan Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Thumma inna alayna aleyna kella bel tuhibbuna al Hayır hayır. Kesinlikle siz aceli olanı seviyorsunuz. İnsanın fıtratında acelecilik var. İnsan aceleden yaratılmıştır diyor başka bir ifadede. Ee, ben tam yerini hatırlamıyorum şu anda. Bizim fıtratımızda ve yapımızda var olan şey aceledir. Hemen istiyoruz. Yani sahabe geliyor diyor ya Resulullah ne var iman edersek bak bedel soruyorlar. Diyor cennet var. Bak acele istiyor insan. Ebuzer el-Gıfari radıyallahu anhu bir gün peygamber salsam Hicr'in yanında yatıyorken Hicr-i Yemen'i o Kabe'nin yanındaki taş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada yatıyorken Ebu el-Ghifari geliyor gece vakti. Diyor ya Resulallah senin etbaanın bu çektiği zulüm bu işkence artık yetmez mi? Mekkeli müşrikler bak Sümeyye'yi şehit ettiler, Yasir'i şehit ettiler. Bu kadar Müslüman'a işkence yapıyorlar. Mallarına el koyuyorlar, evlerinden atıyorlar, ambargo yapıyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar. Bu adamlar hep zulmediliyor, işkence yapılıyor. Allah'tan yardım dilemeyecek misin sen peygambersin? Dua et Allah bize yardım indirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatıyorken örtüsünü kaldırıyor, kalkıyor ve diyor ki siz çok acelecisiniz diyor. Neredeyse 10 sene, 13 sene işkence görmüşler Mekke'de. Ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu talebe acelecilik diyor. Bugün 5 dakikalık ucuz kahramanlık peşinde olup da ümmeti kurtaracağını zanneden insanlar topluluğu var ya önümüzde. Onlar arpa boy yol gidemezler. Ve sonuç asla onların değil. Güzel akıbet de onların değil. Çünkü Allah böyle aceleci bir kavme, aceleci bir topluma böyle büyük nimetleri vermez. وَمَا يُلَقَّهَ اِلَّا الَّذ۪ينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَ اِلَّا الْظُحَذٍ عَظِينَ Ona ancak büyük bir sabrı olan ve ancak büyük bir hazdan nasibi olan bir topluluk ulaşabilir. Aceleliğin, aceleciliğin tam zıttı teennidir. Ağır başlılıktır, ağır harekettir, oturaklılıktır. أَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانُ وَالتَّأَنِّي مِنَ Allah <اللّٰه> Acele şeytandan o, oturaklılık, ağır başlık, bu ise Rahman'dandır, Allah subhanahu wa Dolayısıyla bu Müslüman her işinde böyledir. Dünyasında, ibadetinde, ahiret işlerinde hiç fark etmez. Her şeyinde Müslüman oturaklı, ağır başlı, aceleci olmayan bir yapıya sahip olması lazım. وَتَذَرُونَ الْاَخِرَةِ Ahireti de bırakıyorsunuz, acele olanı istiyorsunuz. Aslında burada acele istenen dünya. Az önce dedim ya, sahabe gelip soruyorlar. Diyorlar, Ya Resulallah vesselam, iman edersek bize ne var? Diyor, size cennet var. Bak karşılık bedel soruyorlar. İnsanlar ise acele gördüklerini istiyorlar. Bak diyor, şimdi onun vaat ettiği sabır istiyor. Yani 60 sene sabredeceksin, öleceksin, ondan sonra bir mülke ulaşacaksın. Bak dünyada millet arabalara biniyor, evleri, yatları, katları var. İşte şu kadar şu kadar evlatları, kadınları var, bu kadar zenginlikleri var. İnsan sabırsız bir insan bu acele olanı alıp ahirettekini bırakıyor. Vücuhu yevme izin nadira. O gün parıldayan yüzler vardır. Parlayan yüzler vardır. Nadira parlamak demek. İlâ rabbihâ nadira. O yüzler ki Rablerine bakarlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye bakmak insana nur, nurdan bir güzellik verir. Nitekim ehli i Sünnet vel Cemaat İbni Kesir Rahimullah'ın dediği gibi tevatür derecesinde, mütevatir haber derecesinde sahih hadisleri nakletmişlerdir ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü kullara kendisini gösterecektir. Nitekim bununla alakalı hadisler Bukhara ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerdir. Nitekim bir ayet var, ''Lillezine ahsanul husna ve ziyadeh'' ''Onlara güzellerin güzeli ve ziyadesi vardır.'' Ayetinin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ziyade eden kastın müminlerin kıyamet günü cennette Rab'lerine bakmasıdır diye ifade etmiştir. Ee, müminlerin Rab'lerine bakmasıyla alakalı hadislere bakıldığı zaman 3 yer görülür. Bir Arasat meydanında müminler Rab'lerine bakarlar. İki bahçelerde Ravdat denen bahçelerde. Üç de cennette Allah subhanahu aleyhi her cuma Kendisini cennet ahalisini toplayarak kendisini onlara gösterir. Tabi şöyle bir soru gelebilir bazı akıl, e, akılla hükmeden insanlar tarafından. Arasat'ta kafirler de olacak, münafıklar da olacak. Peki onlar da Rablerini görecekler mi? İlim ehli burada ihtilaf etmişler. İhtilafları buradadır. Yoksa ilim ehli Allah'ın görülmesi noktasında asla ve asla ihtilaf etmemişlerdir. Müminler kesinlikle Rablerini hem Arasat'ta, hem cennette göreceklerdir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen Ebu Davud'un ve İmam, İmam Ahmet ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste cennette cennette menzilesi en yüksek olan, faziletli olan insanların günde iki defa Allah'ı göreceğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermiştir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu güzel nimetle bizi rızıklandırsın. Allah kendini gösterdikten sonra Subhanahu ve Taala ki kendini göstermeden önce Binlerce sene insanlar cennete girince eşlerine, çocuklarına, yani kendilerine verilen hizmetçilere, ondan sonra bahçelerine, yakuttan olan sedirlerine, altından olan, gümüşten olan, kendilerine verilen nimetlere bakacaklar. Binlerce sene onlara baktıktan, o güzellikleri gördükten sonra adam şimdi bir tane BMW X5'e bakıyor, gözleri parıldıyor. Bir tane güzel kadın nikahlıyor, ona bakmayla gözü parıldıyor veya hani böyle dünyevi nimet olarak ne varsa... Güzel onu takip eden bir manzaraya baktı mı, gözleri parıldıyor öyle değil mi? Yani cennette en son giren adama dünyanın 10 katı verilmiş. Şu dünya var ya bu kadar insanın paylaşamadığı şu dünya 10 katı verilmiş. Bana diyorlar mülkün burası mesela örnek olarak bir bakıyorsun ucu bucağı yok nasıl parıldar gözün o kadar. Ondan sonra Allah subhanahu wa ta'ala kendisini gösterdiği zaman kullarına o nimetler var ya hepsi yok olup gidiyor. Yani sanki onlar nimet değil. Sanki onlar insanı parıldatmamış. Ve nitekim İslam tarihi içerisinde işte mutezile gibi, havariç gibi Allah'ın kıyamet günü görüleceğini inkar eden bidat taifeler, fırkalar çıkmış. Bunlar Allah'ın görülmesini inkar etmişler. İlim ehlin ekserisi diyor ki Allah onları bu meseleyi inkar ettikleri için cezalandırıp o kafirlere kendini göstermeyecektir diyorlar. Allah subhanahu wa kendini kullarına gösterecektir, müminlerine cennette Allah bizi o kullardan kılsın. Allah'a bakmak isteyen gözünü haramdan sakınsın. Allah'ın ilmi nurdur. Allah'ın nuru asirlere nasip olmaz. Allah'a bakmak isteyen varsa karılar az baksın. Argo tabirle. Vucuhu <gülüyor> yevme izin ila Rabbiha nazirah ve vucuhu yevme izin basirah. O günde bir takım yüzler var. O yüzler ki e, kararmış solmuş çok kötü. Hani adam görürsünüz çok korkmuştur yüzünden. Bir, ne oldu ya? Bir şey mi oldu yüzün? Rengin atmış. Niye? Hani belli olur yüzüne yansın insanın bu korkusu. Kıyamet gününde yaşanan o korkular insanları insanlara bunları hatırlatacak. Tazunnü eyfuala biha faqira. Kendisine belli büken işlerin yapılacağı yapılacağını anlamaktadır diyor ayette. Yani baktığı ortam vaziyet o bize dünyada anlatılan şey var ya o hikaye değilmiş gerçekmiş. Hah ortasına düştük. Allah ayette diyor ki kendilerine ilim verilenler diyecekler ki işte bu Rabbimizin dünyadayken bize vaad ettiği şeyler. Onlar bilecekler kim nereye gidiyor, ne yapıyor, ne diye, niye dünyadayken ilmi almışlar, amel etmişler. Allah her şeyi onlara haber vermiş. Bütün senaryoyu biliyorlar kıyamet günü. Ama öteki cahiller hiçbir şeyden haberi yok adamı. Ha bak o gün gerçekmiş. Ondan sonra ararsın. Ya nereye gidiyorsun? Bir, bir tane tüp kuyruğuna gidiyorsun. Elektrik kuyruğuna. Bilmiyorsun ya nereye gideceğiz? Hangi masaya? Hangi evrağı vereceğiz? Değil mi? 50 tane soru soruyorsun. Telaşe kafan allak bulla. Korku, panik, telaş. Öyle mi? Kıyamet günü kendisine ilim verilen biliyor. Ne nerede? Nereden sonra ne gelecek? Çünkü Rabbi ona dünyada haber vermiş yani. Ve ardından... Ayetin devamında kella izabalağatit taraqi ve kîle men raq. Hayır can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman. Can buradan çıkar. İlim ehline hani yorumları var. Onlar diyorlar ki e, müminin ruhu çekilirken müminin ruhu çekilirken bir sivri sinek ısırığı gibi hafif bir şekilde çekilir. Ama kafirin münafın ruhu bedenden çekilirken ki ruh Bedene yerleşmiş e, saydam bir maddedir. Yani böyle maddi zahir bir şey değildir kemikler gibi. O böyle vücudun hani deriyi bir şeyden çekip çıkartırsın veya bir şeyin içerisindeki havayı çıkartırsın ya. Aynı onun gibi ruh bedenden çekilir. İşte kafirin ve münafığın ruhu çekilirken ıslak pamuktan dikeni geçirip te, dikenin telini çekip dikeni çektiğinizde nasıl top çeker diken bütün parçaları? İşte diyorlar kafirin ve münafığın canı bu şekilde çıkar. Kılıç darbeleriyle, hadiste söylediği gibi. Ama şehit, Allah'a canını vermiş, al şehit olma temennisiyle yaşamış, canını Allah yolunda vermek temennisiyle yaşamış kişi. Onunki böyle sivrisineğin ısırığı gibi sadece çekilir. Hiç farkında bile olmaz, Öldüm mü ölmedim mi, nerede? Bir anda bakacak yanında, işte ahiretin nimetleri ona verilmeye başlanmış, bahçeler görecek. Çünkü kişi öldüğü anda gideceği yer ona gösterilir, anlık bir şeydi. Cennetlikse güzellik gösterilir, cehennemlikse kötülük gösterilir. O gün diyor, can köprücük kemiğine gelmiş dayanmıştır şuraya, buradan çıkar, ruh ağızdan çıkar zaten. Dikkat edin, yapar bayılır giderler, baktın öldü adam yani. Niye? Ruhu çektiler, gitti. Can köprücük kemiğine gelmiş, bazen eliniz ayağınız buz kesilir, buradan böyle bir şey çıkıyor zannedersiniz kalır. Çünkü Allah daha ölmenizi dilememiştir yani. Birileri sizi öldürmeye çalışsa da çıkmaz. Ama Allah dilediği anda kimse öldürmeye çalışmasını Allah zaten söküp alacak onu. Meleklerle. Can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman men denilecek ki kim rukya yapar. Yani rukye tedavi etmek demek. Yani i̇bn Abbas'tan gelen çektiğiyle Tabi bin Şafi'ye iyileştiren bir doktor. Veya biliyorsunuz Peygamber'in sünnetidir rukye yaparak tedavi etmek değil mi? İnsan hastadır, ona Kur'an'dan bazı ayetler okunur, insan rahatlar, hafifler, hastalığı geçer. Hep zanneder ki insan şeydir bu. Yani hep böyle olacak. İlaç alır, başı ağrıyordur, geçer veya başka bir hastalığı vardır, zanneder biter. Ölüm sırasında diyecek yok mu okuyan yani? Düzeleyim. Ölecekken ölüm döşeğinde olan insanlara ne okunur? Kur'an okunur. Öyle mi? Kur'an okunur ki hani iyileşsin. Fayda görsün diye. Nebi Sassam'da tavsiye etmiş. Ölülerinize Yasin okuyun hadisi zaten bu manada söylenmiş. Ölünüze derken, ölürken diye ilim ehli tevil etmişler bunu. Çünkü Yasin suresi ruhun çıkışını kolaylaştırır Allah'ın izniyle. Ve Rukye'de de Yasin suresi etkili bir suredir. Yani cinlenmiş, nazar, nazara maruz kalmış, sihre maruz kalmış herhangi birini tedavi ederken de Yasin suresi çok etkili bir suredir. Çünkü o ruhun çıkışını kolaylaştırır. Bedene tasallut eden şeytanlar habis pis ruhlardır. Onlar da ruhtur. Bedenden çıkartılmaya çalışılır zaten. Bunu çıkartan şey Yasin suresidir. Çok etkili ve tesirlidir bu konuda. Ve bu yüzden ne Sallallahu diyor, ölülerinize yani ölüm döşeğine düşmüş, ölmek üzere olan ölülerinize Yasin suresini okuyun ki ruhun çıkışı kolaylaşsın. Diyecek kim ruki yapacak? Kim tedavi edecek? Anlayacak ki tedavi yok artık. Bu ayrılık vaktinin ta kendisidir. Başka Kaf suresindeki ayetlerde Allah subhanehu teala diyor ki insan anlayacak ve denecek ki işte bu öteden beri kaçtığın ölümdür. Hep insan ölümün eşiğine gelir hayatı boyunca. Aha şimdi öldüm der iyileşir. Aha şimdi öldüm der iyileşir. Aha şimdi öldüm der iyileşir. Ah şimdi ölüyorum gene iyileşeceğim diye beklerken işte o anda canı çekip alınlar. Walte fetisakubisak <Sessizlik> korku olunca ayak ayağa dolaşır. O korkuyla beraber ayak ayağa dolaşır ki insan anladı artık hani kurbanlık hayvanları yatırırlar ya ayakları birbirine de artık çırpınıyor bakıyor ki. Artık çırpınma da fayda vermiyor. Artık teslim olmuş, ne olacak diye bekliyor. Yani bıçkan boğazına vurulmasını bekliyor. İnsan da canı çıkarken bu hisslere varacak olacak. Bacağı bacağını dolaşacak. İla rabbike yawma idinil Bugün varılacak yer de Rabbinin katıdır. Artık Rabbi ile baş başadır. Yalnız kaldığınızı anladığınız anda yalnız değilsiniz. Rabbinizle baş başasınız. Aslında sizi Rabbinizden meşgul eden dünyanız var. Sizi Rabbinizden meşgul eden çocuğunuz, karınız var. Sizi Rabbinizden meşgul eden dünyevi maişiyet koşturmacası var. Aslında siz hiç yalnız değilsiniz. Öldüğünüz anda bütün meşgaliyetler sizi yalnız bıraktığında o zaman hatırlayacaksınız alemden Rabbini. O yüzden Nebi Sassam diyor Rabbinize hüsnü zan besleyin. Nedir o hüsnü zan? İnşallah Rabbim bana merhamet edecek. İnşallah beni merhametle karşılayacak. İnşallah bana güzel muamelede bulunacak Rabbim. Ama bunu temenni edebilmek için dünyadayken o amelleri ortaya koymak lazım. Bunu temenni etmek için dünyada çok sabretmek lazım. Hiç kimse unutmasın ki sonunun hangi amelle biteceği bilinmiyor. Belki ömrü boyunca cennetlik amel işledi ama son anda cehennemlik amel ona arız olacak. Allah korusun ve cehenneme gidecek. İnsanlar amellerinin neticesine göre cennet veya cehenneme gidecekler. Amellerinin sonucuna göre nasıl geliştiğine göre değil. Nitekim başka naslarda da ifade edilir. Ölü Öleceği sırada, ruhu çıkacağı sırada şeytan gelir der ki mut nasraniyen ve Yahudi yahudiyyen. Der ki Hristiyan öl, Yahudi öl, şu dinden öl, Budist öl, demokrat öl, layık öl, komünist öl. Gelip sana arz edecek hepsini. Her biri ayrı batıl din yani. Bugün insanların önüne sunmuşlar. Bugün bir de tevafuk 10 Kasım. Evet. 50 tane din koymuşlar milletin önüne, demokrasi, laiklik Bak millet ağlıyor, putu için ağlıyor adam yani. Çok etkilendik, çok duygulandık. Bir de reklam yapmışlar, sen olmasaydın biz olmazdık diye. Lan bütün kainatın varlığının sebebi Allah'tır. Allah olmasa kimse olmaz. Hayat Allah, Hay Allah'tır, diri olan Allah'tır. Hayat ondandır yani. Başkasından değildir. Nankör müşrikler, Allah'ın nimetlerini niye bir puta nispet ediyorsunuz? Yaşıyorsanız, yiyorsanız Allah verdiği için. Namussuz insanlar, o sizin gibi bir kuldu, öldü gitti, bitti. Nitekim işte insanlar öleceği sırada şeytan sadece o hadiste ifade edildiği üzere Yahudi Hristiyan öldü gelmez. Bunlar da layık öl, demokrat öl, komünist öl. Onlar da şimdi aslında yeni dinleri, insanların koyduğu. Gene önceki Yahudi Hristiyanlık Allah'tan gelme. <gülüyor> Bu dinler insanlar koymuş yani. Hiç kıyas dahi edilmez şerli. Ve devamında... Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. فَلَا صَدَّقَ Namaz da kılmadı, tasadduk da etmedi, sadaka da vermedi. Yani onu böyle kötü bir ölme sürükleyen şey, namaz kılmaması ve sadaka vermemesi. Yani salih amelleri işlememesi, amel ortaya koymaması yani. وَلَكِنْ كَذْرَبَ وَتَوَلَّ Ama o yalanladı ve ne yaptı? Yüz çevirdi. Devam edeceğiz çünkü orada bir kıssa gelecek inşallah. Surenin sonuna kadar birkaç ayet kaldı ama Burada kalalım. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde inşallah buradan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la illa en testafurke ve tuvbiylekü.